Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz teremler. Yunus aleyhisselamın kısası. Yunus aleyhisselamın kavminin bir özelliği var. Nedir bu özelliğe? Diğer bütün toplum kavimlere azabın belirtilere geldiği zaman dövettiler, iman ettiler. Ama imanları, tebeleri kabul olunmadı. Yalnızca Haz Yunus'un kavminin imanı kabul edildi. Bunun için bunun bir ayrı bir özelliği var. Bir de Haz Yunus Aleyhisselam'ın okuduğu tesbihat balığın karnında. Bunu da çok okumamız gerekiyor günümüzde allah Teala buyuruyor bizlere Safa Suresi okuyor önce inşallah Ve inne yunuse leminel Murselin Mevla buyuruyor ve inne yunuse muhakkak kesinlikle Yunus da Aleyhisselam Hazretleri de leminel Murselin. o da mürsel peygamberlerdendir Allah-u Teala buyuruyor Kur'an tabi Allah kelam muhteremler. Kur'an'ın her kelamında, her harfinde hikmetler sıralar var Kur'an-ı Kerim'inde. Bakın burada Mevla'nın böyle başlıyor kelimesine. Yunus da mürsel peygamberlerdendir Mevla buyuruyor. Neden? Çünkü hata işledi. Kavme terk etti ya. Akıllara gelmesin Acaba peygamber düşün peygamberden diye. Velham vele buyuruyor. O da mürsel peygamberlerdendir. Peygamberler dörde ayrılıyor. Nebi, Resul, Ullazim ve Hatemül Enbiya deniyor. Nebi kendisine kitap verilmeyen, yine bir hüküm verilmeyen peygamberler. Bu nebi olan peygamberler, Önceki resul olan peygamberlerin şeriatına, kitabına bağlı oluyorlar. Resuller ise bunlara özel ya kitap verilir ya da yeni hükümler verilir. İşte Rus Aleyhisselam da resul peygamberlerdendir. Allah buyuruyor. yürüyor. iz e İz ebaka fakat kaçtı Melam buyuruyor. Kaçtı. Ebak'a, ibak bir kölenin efendisinden kaçmasına ibak deniyor. Kölenin efendisinden kaçmasına. Arapça kaçmaya ferre. Yani firadan gelir, ferre kullanıldı. Burada Mevlam iz ebaka buyuruyor. Haz Yunus Aleyhisselam ibak etti. Rabbinden yani kaçtı. Neye kaçtı muhteremler? Yunus Aleyhisselam Hazretleri Asur Devleti'nin zamanında o günün Asur Devleti'nin başkenti olan Ninova şehri varmış o zaman. Ninova şehri. Bugün Musul denen şehrin hemen yakınlarında olan bir yer. Ha, hala günümüze bile o Ninova şehrinin Harabeler duruyor hala. Musul'un hemen yanlarında. Asur devleti zamanında. Allah Teala Ninova halkına Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı peygamber olarak görev gönderdi onlara. Yunus az azzetleri tam 33 sene 3 gün 5 gün dil Tam 33 yıl hiç durmadan böyle gece gündüz onları tevhid'e bir binajına davet etti onları. Tam mucize gösterdi, toplantıya gitti, durmadan yalvardı. Hep hakaret gördüğü halde terslendi, hatta taşlandığı halde hep bunları sineye çekti. Tam 33 yıl onları uğraştı. Sonra Mevlamına vahyetti Ya Yunus artık kavmine azabın vakti geldi. Bakın Allah'ın rahmeti bu kadar geniş. Allah te onlara bu kadar zaman tanıyor Mevlam. Hem azap gelmiyor. Allah bir zaman tanıyor onlara. Neden zaman tanıyor muhteremler? Şimdi buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir Müslüman diğer Müslümana üç günden fazla dargın durursa o zaman günah yazılmaya başlıyor bakınız. Demek ki bir Müslüman bir Müslüman kardeşine din kardeşine kırıldı, gıcınlı bir şey oldu. Darıldı. Hemen günah yazılmıyor. Yani aleyhinde bir şey konuşmayınca, gribetini yapmayınca günah yazılmıyor. Ne kadar? Üç güne kadar. Üç günden sonra da bunun dargını devam ederse bu defa hangisi dargın duruyorsa ona günah yazılmaya başlanıyor. Üç gün merham tanıyor. Neden? Bir insan kızdı. Kırıldı, gücendi. Tabi ne oldu? İşteki nefsi amaresinin kuvveyi gazabiye denen gazap gücü kalptir bunun merkezi bu ısıdan bedene gelmiştir kızı zaman genişler bütün bedene yayılır hatta insanın yüzünden belli olur kızdı şimdi bu insanın normale dönüşü ancak 3 günde olabiliyormuş bir insan aşırı kızdı öfkelendi, gazaplandı sinirlendi yani aşırı kızdı Hemen bu kişi normalleşemiyor. Her ne kadar otur, hata, oturursa da abdest olsa hatta bir duş bile yapsa sakinleyebiliyor. biliyor. Ama kişi tam normalleşemiyor. Ancak üç günü şey normalleşiyor kişi. Bunun için tabi bu insanın fıtratında var. İnsan yapısına duasında var bu. Onun için Mevlamız üç gün tanıyor kuluna. Fakat bir kul üç günden sonra da yine dargına devam ediyorsa o zaman bu kinden kaynaklanıyor, kine dönüşüyor bu. Kinden kaynaklanıyor, o günah yazılıyor. Bakın Mevlam'da kişiler Allah'ın kere doğru haşa bakılır. Purtlara tapıyorlar, taşla tapınıyorlar, peygambere karşı geliyorlar, ilahını tanımıyorlar. Onların Mevlam bir zaman tanıya bakınız. Tanıyor. Otur sene doldu. Mevlana bugün günü vahyetti. Yunus onlara şu şu günü azabım gelecek haber ver onlara. Yunus'a haber işte bunlara Dedi ki ey kavmim bak bana Mevlana buyurdu eğer imana gelmezseniz işte şu günü azab üzerinize gelecek. Tabi inanmadılar. Ağaçtan masal dediler, şubut dediler. İnanmadılar gene. Yunus sallallahu aleyhi de elinde olmadan birdenbire kızdı. Kim Mevlam buyuruyor. Enbiyat suresi de ve zennuni izzehebe mugadiben öyle buyuruyor. Ve zennuni nun sahibi. Nun bal demektir. Büyük bal demektir. Ve zennuni, işte Nus, balık sahibi, Yunus Halisler'in ne yaptı? İzzehebe mugaldı Gazaba geldi. Otur 30 sene uğraştı. Azap başlarına gelmek üzere tamamen köprü kazanacak, helak olacaklar. hayranlıyorlar. Artık kızla elinde olmadan kızdı, kavmi bıraktı gitti. Gitti ama bir peygamber bulunduğu yerde onun nöbet mahallidir. Orada başı da kesilse, taşlansa da oradan ayrılmaması gerekiyor Allah'ın emri gelmeden. O ayrıldı oradan şimdi. Ayrıldı. Bir deniz sahiline geldi. Kur'an'da orası belirtilmiyor. Hakkınız olabilir tabi. Ve bazı müfeslere göre de Antakya doğru geldi de oradan tarsık çıktı deniz sahilinden gemiyle deniz sahiline geldi baktı limandan kalkmak üzere dolu bir gemi yük eşeşten dolu gemi bunlara yallah bir alır mısın diye aldılar Mevlam buyuruyor id ebaka ilel fülkün meşhunu. fülk gemi demektir Çoğu hatta geminin de meşhundan dop dolu Eşya, insan gayet dolu. Gemiye bindi. Bindi ama muhteremler tabi Allah'ın ammada ayrıldığı için peygamber mutlaka başına şimdi şey işte gelecek. Ne geldi başına? Deniz ayrıldığı limandan. Tam açılı denizin derin açılınca bir fırtına koptu. Ama her yönden, her yönden her taraftan yönden bir muazzam bir fırtına koptu, deniz dalgalandı, gemi olduğu yerde kalır, sallanıyor gemi. Hiçbiri alamıyor gemi böyle. Oldu yerde kaldı. O günün denizcilerin de inançlarına göre eğer gemilerinde sahibinden kaçan bir kö köle varsa gemide o gemi gidemez, yolda kalır diye ondan böyle bir inancı varmış o gemicilerinde. Dedi gemiciler, Yolculara, arkadaşlar dediler. İçimizde kaçak bir köle var. Bunu bulup denize atalım biz kurtulalım şimdi Kimse bunu çıkaralım. Kimse çıksın ortaya. Yani tabii çıkmadı. Ne yaptılar ya bunun üzerine? Allah Kur'an'da buyuruyor. Fesaheme bunun üzerine karar verdiler. Kura çektiler. Kura çektiler. Tabii nasıl Kura çektiler bilemiyor artık yazılar, ne yaptı yaptı kura çekildi fekâne minel mûl-hâdîn Yunus aleyhisselam kura'yı kaybedenlerden oldu köle kaça köle ona çıktı şimdi baktılar gemiciler yolcular baktılar Yunus aleyhisselam köleye benzemiyor gayet nurlu e, salih bir kişi olduğu belli halinden Derler ki yanlışlık oldu. Bunu tekrarın dediler. Tekrar kura çekildi. İkinci defa tekrar yine o kaçak köle olan o kura Yunus geldi. Yine kanatları gelmedi. İşte tatmin olmadı. Bu köle olamaz diye. Kura üçüncü defa tekrarlandı. Yine Yunus Aleyhisselam kura gelince Yunus aklı başına geldi. Arkadaşlar benim kaçak köle, benim dedi. Bana Rabbim izin, emir vermeden ben Allah'ın hükmünden kaçtım dedi. Hemen kendi denize atladı. Attı kendi denize, Yunus Aleyhisselam. Gece oluyor bu işte. Gecenin karanlığında. Muazzam her yönden sen bir fırtına. Deniz muazzam kudurmuş dağılık alı. Gecenin karanlığında Yunus Aleyhisselam kendini denize attı fel tekamahül hud fel tekamahül hemen ona bir yuttu el büyük balık balığın küçüğüne Arapça semek deniyor semek büyüğüne de hud deniyor büyük balık yunus balığıymış ama çok azman bir balıkmış böyle azman balık yunus balığıymış Balık da orada bekliyor, bakınız. Balık o da bekliyor. Yunus Aleyhisselam denizlikini attığı gibi bütün yolculuğu, hepsi görüyorlar. Herkes görüyorlar. Balık bir lokmada bakınız. Vela biliyor. Balık ağzını açtı, yür dedim. Bir lokmada Yunus Aleyhisselam yuttu hemen. Yuttu onu. Ve hüve Yılın sonu balık yuttu, balığın içine karnına girdi. Şimdi o can derdine değil ama can derdine değil, günah derdinde, onun derdinde şimdi. Ve mülayim, mülayim kendi levme diyor, kendini levmediyor, kınıyor kendi kendini içinde, pişmanlık nedamat içerisinde. Ben ne yaptım? Banu Rabb bunun başlığı soracak. Tam ölüm bir kez ölecek dünyada ama öyle bir kurtulmuyor ki mahşede bir hesap suay günü var o günden Röfü ve mülüm kendi kendini kınamadı nefsini lehmetmede öyle kıvranı içerisinde balık bunu yuttu gibi önce bu azma yunus balığı denizin dibine bir gitti yunus sallallahu aleyhi baktı ki denizin dibi İşinde çeşitli canlılar var, balıklar var. Onların her biri Allah'a zik ediyorlar ama onu tabii duyduk şimdi orada Denizin dibinde ta en dibine kadar değişik tür canlı varlıklar, balıklar her biri her biri ama başka bir şekilde tesbihat Allah'a zik edecekler. Yunus Suresi'nde duaya başladı. Ve onu bize buyuruyor Enbiya Suresi'nde ayet 67'de. Bismillahirrahmanirrahim. Fena da fi zulumat. Bunu belirgin oturur inşallah. Enbiya suresi ayet 87'de. Fena da bi daheti yalvardı. Bunu serersen balığın karnında. Nida biraz sesli yalvarmaya deniyor. Yani sesini çıkararak balığın karnında öyle yavaş değil de Yavaş değil de balın karnında sessizce bir duaya başladı. Şu zulümati zulümat zulmetin çoğulu. Zulmetlerin içerisinde orada yalıma başladı. Zulmetin içerisi. Ne bu zulmetler? Tabi önce balın karnında sonra denizin dibinde denizin içinde Sıra gecenin karanlığında fırtına dalga içerisinde hep buna biraz zulümat. buna içerisinde en şunu işte buradan başlıyordu bası. La ilahe illa ente sübhaneke inni kunti zalimin dedi. Ama bir kere değil. Hep okudu bunu. Anlamı söylemiş inşallah teremler Mevlân buyuruyor, lehü, onun duasını kabul ettik. Ve Cehenneminden gambi, onu oradan kurtardık Mevlan buyuruyor. Yunus'un amazetleri balığın karnında. Bunu okuma başlayınca gökteki melekler bunu duydular. Melek duydu bunu. deller Ya Rabbi, Yunus'un siksi bu şimdi dünyaya bakın muhteremler dünyada bir kişi eğer devamlı sürekli Allah yolunda ise ister Kur'an okumakta ister kelime-i tevhid ister tesbihat gibi bir insan ile Allah için bir şey okuyorsa o kişinin bu okuduğu göklere çıkıyor kabul olanlara tabi Melekler bunu duyuyorlar duyuyorlar eğer bir kişinin ibadeti çok ise melekte o kişi, melekte o kişiyi, kişiyi bu defa tanıyorlar, İsmen tanıyorlar, seçtiğine tanıyorlar, tanıyorlar. Tabi o da Yunus'a peygamber. Her zaman Allah zik ediyor, Allah tesbih ediyor. Melekler onun tanıyorlar. Bahsetti ki melekler az Yunus'un tesbih sesi denizden geliyor. Elle Ya Rabbi. Hayır Yunus kula ne oldu ya Rabbi? Denize mi düştü o? Hayır mevlamız Hayır mevlam buyurdu. O mevlam buyurdu cezalı, cezalı onu oraya hapse Mevla buyuruyor. Cezalı hafsa ne? Allah her şeyi bir müteremler. Mevlam buyurdu ki Yunus balığına ya balık ya balık içindeki senin kısm rızkın değil mevlam buyurdu bak. İçindeki senin rızkın değil. O benim peygamberim, mela. o benim peygamberim. O havası yaşayamaz, Meryem buyurdu. Arada gün sen çık, havayı solu, gene denize dal. İşte o nasıl Yunus balığı, hava almanı yaşayamaz. Su üzerine çıkar, gene yani dalar. Yunus balığının bir özelliği de, diğer balıklar yumurtlarlar denizde. Yumurtasını atarlar denizin dibine. Eki balıklar da onları dış döllemediği yöntemle onları döllerler. Yani balıklarındaki nesil daha değişik türde oluyor. Balık türleri. Yunus balığı ise doğuru yavrusuna tutar. Yunus balığı memeli balıklardan, o tür balıklardan. Yunus balığı yavrusunu doğurur denizde. Engin denizde. Bazen de dalgaların en sert anında Yunus balı yavrusunun denizlerine doğurur. Ama doğan yavru doğar doğmaz. Hemen yüzmeye başlıyor. Hemen yüzmeye başlıyor. Sonra ne yapıyor? Annesinin göğsüne yapışıp bak üstlenmeye başlıyor mutlaka. Biz ne diyoruz? En akıllı varlık insan diyoruz En akıllı olan varlık insan acaba ne zaman yüzümüzü örnebiliyor? Mesela bir baba abisi bir alta, çocuğu suya götürür yüzmesi için. Çocuk korkar önce. Korkma gel gel elini tutar. İşte biraz yürü bakayım bir daha bakayım da Elini şöyle böyle yap der. Öğrenince de zaman geçer bakınız. Yunus balığı denizde doğurur. Doğan yavru doğduğu anda yüzmeye başlıyor böyle şey. Annesinin yapışıp sütmeye başlıyor. Yunus Aleyhisselam peki balığın karnında bu duy okumasaydı ne olacaktı şimdi? Okumasa ne olacaktı? Yani burada ne geliyor şimdi? Duanın önemi şimdi burada geliyor. Geliyor. Allah'a tarafı şöyle buyur, Bakınız. Fevla en kâne minel müsabbihi Eğer Yunus, Yunus Aleyhisselam balığın karnında tesbih edici olmasa idi o duaya Mevla müteşbih buyuruyor. Sübhaneke geçtiği için Mevla buyuruyor, eğer Yunus balığın karnında tesbih edici o duayı okuyucu olmasaydı le le fi batnihi ilayhim yub asın. Bakın. fi batni. Balığın karında kalacaktı. İla yümü yüb asu insanların kabirden kaldırıldığı güne kadar orada kalacaktı. Bakın çok incelik başım buradan. Bakınız oradan çıkamayacaktı, çıkamayacaktı. orada ölecekti yarımberle. Yani ölecekti orada kalacaktı ama ama bakın mevlam ne buyuruyor? İncecek burada. İlahi yevmi yub asu, insanların kabirden kaldırıldığı güne kadar balığın karnında kalacaktı. Nasıl kalacak muhtemeler? Peygamberlerin bedeni Allah katında kutsaldır, Peygamberleri. Hiçbir varlık, hiçbir madde Peygamber bedeni yiyemiyor. Hatta bir örnek vereyim. Yakup Reslam'ın 10 tane oğlu. Yusuf'u hemen al götürürler. Tabi biliyorsunuz kısa gemi can da. Eğer işte bunu bir kurt yedi diye 10 tane abisi bir de kurt yakalamışlar çölde. Kurdu bağlayıp götürürler babalarına. Deller ki baba bizler işte işimize meşgulken bu kurt geldi, Yusuf parçalayıp yedi. İşte bu da kanlı gönleği dediler. İşte kurt'u gezir dediler. Kurt bağlı. Yakup etsem peygamber tabi. kurda sordu. Ya zib yani ya kurt sen mi benim yavrumu? Sen mi edin benim yavrumu, Yusuf'umu? Kurt dile geldi Allah'ın konuş konuştu. Her şey konuştu. Dedi ki ya Nebi Allah peygamber'ın bedenini Toprak yemiyor, biz onu yemeyiz, biz onu dokunamayız. Ben dedi yavrularım var, onlara süt biriksin diye göğsümde gem aramaya gittim, beni yakadılar dedi. Bıraktım bu terimleri. Şimdi bakınız, Yunus Selenstein bu duyu okunmasaydı, balın karında, kardede, kıyamnda kadar kalacak. Nasıl kalacaktı, ne kalacaktı? Şürümeyecek adamak. Şürümeyecek, ama balık ne olacak? Bol ta kalacaktı onu bakınız. Oradan maşla gelecekti böyle işte. gelecekti. Bu tabii çürümü alay her kim hepini bildiği konular var böyle işte. Mesela hep bunu duymuşsunuzdur bana. İşte, ya da kazı yapmışlar da işte çalışmamış falan derken böyle, bu bir gerçektir yani böyle Gerçektir bu. Yunus elen mazeti. Ne kadar kaldı balığın karnında? Bu ayet kerimede kesin bildirilmiyor. Müfessillere göre pek beri rivayetler var. En son rivayet balığın karnında 40 gün kaldı. 40 gün. Ağaç tabi susuz, yalnız havayı solumak koşuluyla 40 gün balığın karnında kaldı. Tabi bu zaman içerisinde namazını kıldı. O kadar genişmiş ki balığın karnı içinde şey dönebiliyormuş, dönebiliyormuş bu tembelçi. Namaz vakitinde e, yüzü koyun dönüp sece ediyormuş. Böylece. Dönebiliyormuş, o kadar büyük balıkmış. Yalnız tabi ne kadar büyük olsa balığın içinde e, artık derileri tamamen dökül gibi olmuş derileri. O duruma gelmiş. Ve Allah'ın takdir ettiği o zaman dolunca, ve öyle ilham etti. Ya balık. götür atına bakalım sahile. Ve müelih buyuruyor: Fene beznahu bil arai ve hüve yakii. Onu ara. Çıplar bir arazi, deniz sahilinde, ince ipe gibi kumların bulunduğu bir yerde, ama hiç bir diken. Ot bir şey olmayan bir yere balık attı bunu. Nasıl attı? Tabii Mevlam sebebini yarattı. Balığın içine bir bulantı geldi. Bir kusma geldi. Balık sahile geldi. Bir lokma yuttuğu gibi onu hemen attı ağzından. Tabi balık da rahatladı ama altına atınca Balık da rahatladı. Balık dal denize gitti. Yunus Aleyhisselam seher vaktinde seher vaktinde kendini tekrar dünyada buldu. Sürtüsü aklımı faziletinde, deniz sahilinde kendini buldu. Mevla yürüyor vehüve sekim. Sekim olduğu halde, sekim hasta. Bitkin bir halde. Artık elini kımıldatmaya gücü kalmamış. O kadar halsi bitkin bir halde, derileri sanki dökür gibi olmuş. Öyle bitkin bir halde kendini Sırt üstü, delik kışta buldu. Seher vaktinde. Tabi ama ona göre şimdi çok rahat. Yani balığın karnına göre dünyada tabi oh şey bir güzel havayı solundu tabi rahatladı falan yaptı. Çok rahatladı. Rahatladı ama rahatı çok sürmedi. Güneş doldu. Güneşte sahili daha fazla yakar muhteremler. Güneşte. Kum ısındı. Alttan kum ısındı. Üstten güneş yakmaya başladı. Yunus Aleyhisselam baktı ki dayanmıyor. E derler artık zayıflamış iyice yanmaya başladı. Ve aleyhi şenerte min Ama Allah her şeyi görüyor. Meylah'ın bile her şeyi yanmıyor. Meylah'ın biliyor. Allah'ın hemen bir ağaç diyor. Min <gülüyor> yaktıyn. Yaktıyn çok geniş, büyük yapraklı bir kabak. A şeklinde öyle bitirdi baş başlığında. Ve betina. inbat bitirme, bitirdi. Ağaç büyük ağaç diye böyle kabak. Kabak yani köklük bir kabak. Yaprakları şemsiye gibi yaprakları hemen birdenbire başında bitti. Etrafını sardı. Yunus Salam'ı hem güneşten korudu, ayrıca bu ağacın yapran bir özelliği varmış, kabağın yaprağını sinek korumazmış. Kaçarmış adam muhtemelen bakınız. Yunus Salam tabi balı yatınca sahilde hem güneşli rahatsız oldu, hem sinekler gelmişler, özene gelmişler. Mevla hem bir kabak, ağa şeklinde, çok sık yapraklı, şemsiye gibi etrafını sardı, hem gölgelik geldi kendisine hem de sinetten kurtuldu. Ama insan bütün ihtiyaçları bitmiyor. Şimdi saniye geldi. Acıktı şimdi. Acıktı muhtemelen. Açtığını fark etti şimdi. Rahatladı tam. Su yatıyor. Her anda geniş. Dünya kocaman geldi ona. Havayı rahatça soluyor. Temiz havalıyor deniz sahilinde. Gölgelendi güneşe karşı. Sinetten kurtuldu. Ama karnı acıktı. Ne yapacak? Tabi o duaya tesbiye devam ediyor ama. Anlamı soracağım inşallah. Ona devam ediyor. Rabbim tabi her şeyin sebebini veriyor mu? Peki ne oldu? Bir yaban keçi. Yani geyik, ceylan. Doğum yapmış. Yavrusu ölmüş. Yavrusu ölmüş. Ama doğuran bu geyin göğsünde... Süt gelmiş iş. Tabi yavru emmeyince hayvan rahatsız olmuş şimdi, süt birikince göğsünde. Sıkıştırmış, rahatsız etmiş kendisini. Bu defa geyik ne yapıyor? Deniz sana doğru geliyor. Yani suya girecek de göğsünü göğsünü sokacak da hayvan rahatlayacak diye. Hayvan tam oraya geliyor bakıyor. Tabi Allah bunu yönlendiriyor derler Her şey ilahi iradeye bağlı. Yani her bir zerre ona bağlı. Böyle giy, gele gele yaprak arasına geldi. Ama hayvanın göğsünden su damlıyor. Yavaş böyle bakılırken Yunus Aleyhisselam'ın tam ağzının hizasına geldi göğsü durdu orada. Yunus Aleyhisselam'ın ağzına aldığı hayvanın göğsünü emmeye başladı. Emince hayvan rahatlıyor şimdi. Emilince hayvan rahat durdu hayvan dolayı. Yunus Aleyhisselam kaç tane varsa böyle göğsüne aldı hem de onları. Yunus Aleyhisselam elhamdülillah hem açtı gitti, hem susudu gitti. Zaten öyle bir müfessirler. O anda Yunus Aleyhisselam başka bir şey yeseydi onu hazmedemezdi. Ölebilirdi bak muhtemelen. Ağır gelirdi hazma. Aç kalmış, kırk gün kalmış Ancak süt ona lazım. En şeffaf gıda süt lazım bakın bence. İçinde, şekerde hepsi içerisinde var. Bana göndermiş. Yunus Aleyhisselam elhamdülillah güneşten korundu, sinekten korundu, dünyaya kavuştu, karnı doydu, su gitti elhamdülillah. Tabi namazını yattığı yerden kılıyor, allah Teala sürekli teşbih duanı okuyor. Akşam üzere oldu şimdi, yine acıdı karnı ama akşam üzere. Yine karnı acıdı şimdi. Ya Rabbi diyor Yunus Aleyhisselam, sen rezasın Rabbim, acızım ama aynı hayvan yine geldi ama. Yine süt toplamış göğsünde akşam üzeri. Yine rahatsız olmuş hayvan. Hayvan yine oraya geldi. Yine ona süt verdi. Rivati Yunus Aleyhisselam 40 gün orada kalmış. Ancak normal şey bilmiş. O hayvan her gün sabah, akşam geliyor. Onun sütü de besliyor Allah'ın Kudretine bakın bu şekilde. Sonra ne yaptı Yunus Aleyhisselam muhteremler? Tabi oradan kınu adam ilerisine kalktı, kamine gitmeye başladı. Şimdi de onun bir kamine gelip bakalım. Peki kamine oldu arkasından? Herakol mu olmadı mı kamide? Yunus Arısa mazetiği kamini terk edip de Allah emri olmadan oradan kaçınca onlara vaat ettiği azap öngünün gelince Nineva üzerine etraftan kara bulutlar gelmeye başlamış. Tam öyle vaktinde. öyle vaktinde her taraftan kara koyu bulutlar gelmeye başlamışlar. Bakıyor halk Eyvah Yunus'un bize haber verdi. Acaba Allah'ın gazabı azap mı geliyor acaba? Korkma başağla bunlar. Bulutlar böyle gele gele gele gele kasabayı tamamen kapladı, aşılma başladılar. Kasabayı tamamen ...kapkara bir sis duman kapladı. Kapkara gözücü görmüyor. ...göz öğle vaktinde hiçbir yer görünmüyor, karanlık oldu. Korku bihar oldu. Bir de bir gerilim oldu. Elektrikler mi olur bulutlar gelince? muazzam bir de bir gerilim olduğu insanlar bir korku heyecan panik oldu insanlarda çıldıracaklar başlılara koşma Yunus hanımı arama başlarlar peygamhanın başlıyor Yunus aleyhisselam Yunus nerede? Yunus nereden? bulamıyorlar Bulam, bulamayınca o kasabada çok hasta yatağa bağlı bir pir fani varmış ona gittiler ama ne yapalım Yunus yok bunu bulamıyoruz ama azal geldi, helak olacağız. Çıldıracaklar. O kişi yattı yerine dedi ki Yunus yoksa onun Rabbi var ya dedi. O hayyı kayyumdur. O alim basırdır onun Rabbi dedi. Rabbine yalvarın dedi. Nasıl yalvaralım acaba? Onlara şiraya bir de usul öğretti onlara. Bu konu tefsir Kazı Beyza'yı bu kısım bildiriyor. Şöyle onlara buyurdu, çocuklarla anneleri ayrın dedi bana. Çocuklar bir tarafta, anneler bir tarafta dedi. Ne kadar dedi, toplu ve insan varsa var? O şehrinde, hasta, yaşlı, genç, çoluğu çocuk, kadın erkeğiyle kimse kalmasın, toplan dedi böyle. Yerine kadar hayvan varsa dedi, eğil hayvanlar, onları çıkarın, hayvanla yarısını ayrı analarından dedi toplandı dedi. Allah yalvarın, tövbe edin, istifa edin, seyceye yalvarın dedi. Yalvarın, yalvarın, da yalvarın dedi. Artık o bizi görüyor, bilir, başkakımız yok dedi böyle. Ha, toplandı. Çocuklar ayrı, ki çocuklar getirmişler. Çocuklar ayrı, anneler ayrı. Tabii çocuklar alışıyorlar, çocuklar. Karanlık, bir heyecan, panik olmuş, eğitimlerim olmuş, muazzam bir daran, buralım olmuş. Çünkü alışıyorlar, Kadınlar alışıyor, çölük, diğerleri alışıyor, hayvanlar bağırışıyor, büyükten secce kapanmışlar. Ya Rabbi bizi affet, inandı sana diye. Üç gün yalvarlı. Hep aynı duvar kaldı. Üç günden sonra yavaş yavaş yükselen başladı. Sist dumanlar bulutlar. Yükselen başlar iken kayboldu gittiğinde açıldı. Ağabeyle. Kurtulurlar. Kimmele'nin bir yüreği bizlere Yunus Suresi'nde o ayeti kim şimdi. Ne kadar toplum gelmişse böyle azam belirtileri gelden sonra TB'leri imana kabul olmadı. İlla kâme Yunus. Ancak Yunus aleyhisselam tam burada TB gibi kabul edildi. Onların başlımları. Yunus aleyhisselam hazretleri şimdi iyileşti elhamdülillah deniz sahilinde sağlana kavuştu Tebii ki ne yaptı tabii? Önce bir gusül abdesti aldı. iki reka güzel bir namaz kıldı orada. Peygamber namazı tabi ama kıldı orada. Allah'a tekrar yal teybeti Allah-u Teala'ya. Oradan işleyen tabi bilmiyor Kamil oldu bilemiyor ama şimdi o. Helak oldular mı? Bilemiyor. Çıktı oradan yavaş yavaş yavaş çıktı oradan. Kamile yakın bir tepeye geldi. Orada bir çobana rastladı. Çobana sordu. Ne Ninovalıyım. Peki Ninova'ya bir şey oldu mu? Olmadı. Allah affetti bize. Nasıl affetti? Anlattı buna çoban. Yunus dedi Aleyhisselam dedi. Bizi bırakıp kaçtı. İşte böyle bela affetlerin geldiğini, gazabın geldiğini, böyle tevhidini anlatı onlara. Allah bizi affetti de dedi. Yunus Selam tabi sevindi şimdi. Dedi ki ona, Yunus benim dedi ona. Yunus benim dedi. Öyle mi? Dedi ki çabanın üstüne beni koşuya haber verdi kavme dedi. Ondan sizi hep arıyorlar dedi. Hemen çabanı sürülerini koşa koşa kavmine gitti. Ey kavmim Yunus hayattaymış, Yunus sağmış geliyor arkamdan diye haber verdi. Bu defa bütün kavmi toplayıp onun karşısına çıktılar. Hepsi iman geldiler muhtemelen. Tam ben adam yüz binden fazla kişiymişler o Şimdi bir de gelelim inşallah. Bugün Havad Tanrı'nı uzatmayacağım, uzatmayacağım fazla. Bir de gelelim muhtemelen inşallah. Bu duanın anlamına gelelim bir de inşallah. Kısa da inşallah. Şimdi dua tekrarayım inşallah. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin. Bunda üç bölüm var. Üç ayrı anlam var. Birincisi tevhid. Tevhid. İkincisi tesbih üçüncüsü istiğfar demiştim buna. Bakın. Üçü bir araya gelebilecek. Işte. Tevhid tesbih ve istiğfar. La ilahe illa ente tevhid. Ente sen demek. Sen demek. Yürüt Sallam Hazretleri balığın karındayken düşündü ki Ya Rabbi senden başka ilah yok. ilah yok güç sahibi kudret sahibi yaratan şükûatı yöneten hükmeden yok başka yani bu çok anlamlı bir laf bir de burada illa ente geliyor illa ente bak ancak sen yani kul burada öyle bir imanı terakki ediyor olgunlaşıyor ki kul burada Allah Teala'yı görür gibi oluyor kul burada Allah huzurunda Tam kafetten sıyrılıyor. Her şeyden geçiyor. İlla ente demek çok mühim. İlla ente. Ancak sensin ya Rabbi. Başka yok ya Rabbi. Yaradan sen, hükmeden sen, mülk senin ya Rabbi. Her şeyi gören bilen sensin. İlla ente bak. İlla ente ancak sen dediği için burada kul Allah'a hitap ediyor burada. Arkadan teşbih geliyor. Subhaneke. Ya yani buradaki B p harfi yok Arapçada. Subhaneke Rabbim Allah'ım seni tesbih tenzi ederim. Değil tesbih muhteremler Allah Teala Mevlamız her türlü 90 sıfattan kesin de münezzeh, noksanlıktan Allah Teala. Nedir noksanlıklar? Yani bir şeyi görememe, bir şeyi bilememe, bir şeyi duymama, güç yetmeme, Allah bana'dan hepsinden münezzehtir. O anda Yunus Aleyhisselam balığın karnında, Ya Rabbi beni görüyorsun. Sesimi duyuyorsun Ya Rabbi. Yiyetimi biliyorsun, bir de bunların ötesinde izzet, kudret. Bak, kudret Evet, insan da biliyor. Mesela bir deniz altı. Efendim, battı. Uçak düşüyor, gözüne gözü görüyor bu şekilde. Dadarı da gö göster gö icabında. Kul ne yapıyor? Elini boğuşturacak. Eyvah, düşüyor. Eyvah, araba çarpıyor. Eyvah, gemi batıyor. Kul ne yapıyor? Kul aciz muhtemelinde. Kul acı mutlakta böylece. Kul tam her tarafa aciz kul böylece. şey yapamıyor kul böyle şekilde. Ama Mevlam görüyor, biliyor, duyuyor ve izzet, kudret. Kudret Mevlam böyle. Mevlam. Mevlam denize hükmediyor, fırtına hükmediyor böyle, balı hükmediyor. İşte sübhaneke. Ya Rabbi sen haşa aciz değilsin, kudret sahibisin. Ya Rabbi, her şey görürsün, biliyorsun Ya Rabbi. Ondan sonra yani sen böylesin ya Rabbim ama İnni kuntumine zalimim. Şimdi kendine dönüyor insan, bırak kendine dönüyor. Biz yani kul kendine dönüyoruz. İnni ben kesinlikle kuntu oldum minaz zalimim. Ama ben nefsime zulmedenlerden oldum. Zalim oldum böylece. Yani ilahi emri tam uyamadım. Tam ilahi İslam yaşayamadım ya Rabbi. Ben nefsime zulmeden oldum. Ama sen ya Rabbi her şeyi kadirsin görürsün biliyorsun diye işte bunu okudu Memnun Hafşiro bire bizlere ayetin sonunda ve kezalike işte böylece Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkardığımız gibi bu tesbih hürmetine nüncil cil müminin burada müjde buradan bizlere geldi. cil müminin yani yalnız Yunus Aleyhisselam a ayet değil bu dua. Yalnız ona ait değil bu kerametli mucizeler Mevla buyuruyor. Ve ki nün nüncil ümmi'nin onu kurtardığımız gibi kim bunu okursa kim buna devam ederse bütün müminleri de kurtarırız Mevla buyuruyor. kurtar Kurtarırız Şimdi gelelim bir de günümüzde muhtemelen de kısaca inşallah. Tabi ahır zamanda Doğal dengeler bozulacak muttermeler ağır zamanda. Doğal dengeler bozulacak, insanın da hayatı doğaya bağlı muttermeler. Doğa'daki ufak bir değişiklik insanı etkiler böylece. Neden? Çünkü biz ondan yaratıldık. Yani bizim yaratılışımızda toprak da var, su da var, hava da var, ısı enerji de var böylece. Biz bundan yaratıldık. Yine hayatımız onlara bağlı. Yani sus yaşamayız, havası yaşamayız. Ve bu doğadaki anormallik, doğadaki denge bozukluğu da insanı hemen etkiler. Şimdi bir kısa örnek vereyim. Mesela açık bir havada, güzel bir bahar havasında, havada yola çıktık. Arabaya yalan çıktık. Nasıl gidiyoruz? Çok rahat değil mi? Daha huzurlu ve daha geniş kişi. Bulutlu şey. havada Bak değişmiş noktalarında. Hava buluttan kapansın hava, insanda hemen durumu değişiyor böylece. Hele böyle bir doğu afak bir şeyler olsun, insan muazzam değişiyor insan böyle İnsanın yapısı doğadır olduğu için, yüz küle, yani parça burada, kitleye bağlı olduğu için, insanı etkiliyor bunu bu şekilde böylece. Tabi ağır zamanda da böyle doğada dengelere bozulacak, Tabii bundan dolayı da insanlarda darlık, sıkıntı muhtemelen. Anormallik insanlarda. Huzursuzluk bunama götüren haller insanlarda. Neden namazdan zevk alamıyor muhtemidler? Doğa bozuk. Doğa denge bozulmuş. Doğadaki denge bozulduğu oranda bizim de yapımız, dengemiz aynı oranda bozuluyor, bozuluyor. Hepimize bu var, herkese bu var. Bu işin bu du'a inşallah çok okuyana bunu muhteremler. Bu duvarla çok okuyan inşallah teala. Çünkü Allah teala burada sözlere ver bak, Allah burada vaat ediyor. Kim bunu okursa o müminlerde kurtaracağız velam buyuruyor. Nefsinin sıfatından, düşüğü bataktan, feraketten buram sıkıntıdan kurtarır velan buyuruyor. İnşallah tekrar okurum beraber bunu inşallah muhteremler. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine az zalimin.